Hududu billahi min al shaitan rajim. Bismillahi al-Rahman rahim Alhamdulillahi Rabbi alamin Sallatu sallamu ya sidi al-walina wal-akhirin, wa ila jamil anbiyay wal-musallim, wa ila jamil ulayy. Wa alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Allahum el afaa al-husnasi wa ashqi. Qurunawwan ashqani, muhabtani, sevgisini, rahmetini anlamaya çalışıyorduk. Kulünü ne kadar ciddiye aldığını anlamaya çalışıyorduk. Sıra ename fiiline gelmişti. Allah inam eder. Allah verir, nimetlendirir, İkramda bulunur, ihsanda bulunur, onu tehlikelerden uzak tutar, kötülüklerden, yanlışlardan uzak tutar. Elbette ki, nimet deyince önce manevi nimeti anlamak gerekiyor. Çünkü asıl olan, insanın asliyle, hakikatiyle ilgili olandır. Nimet de öyledir. Allah'ın gurunu, insanı yaratmış olması en öndeki nimetidir. Kendinden ona varlık vermesi, hayat vermesi en öndeki nimetlendirmesidir. İlk defa Fatiha suresinde Siratel lezzine en amta aleyhim Kuruna neyi istemesi gerektiğini öğretiyor. Bunu böyle söylemen gerekir. Böyle istemen gerekir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolunda olmayı iste dedi. O nimetleri iste. O nimetler senin içindir. O nimetleri istemeni murat etmiş, takdir etmişim senin için, tercih etmişim. Evet, o nimetlerin ne olduğunu biliyoruz zaten. İman nimetidir. Allah'a teslimiyet nimetidir kaşet nimetidir Allah'a karşı edepli olma nimetidir Allah'a Aşık olma nimetidir Hzreti insan olma nimetidir Allah'a yakın olma dost olma veli olma nimetidir takva sahibi olma nimetidir mevsimlerden güzel olanlardan olma nimetidir. Elbette ki bununla beraber güzel olanlar, güzelliklere, güzel şeylere layıktır. Cennet nimetidir. Cennete Allah'ın cemali vardır. Cemalullah nimetidir. Eğer yeryüzünde 8 milyar insan varsa, öyle farz edelim, acaba bu 8 milyarın ne kadarı bu saydığım nimetleri istiyor? Bunu istemeyen kul olmamış, kulluğu kabul etmemiş. Rabbinin kendisi için istediğini, takdir ettiğini, tercih ettiğini, Tercih etmemiş demektir. Tercih etmediyse, dünyayı anlamadı, Rabbini anlamadı, kendini anlamadı. Bununla beraber Rabbini kabul etmedi. Kendini, nefsini, aklını, ilmini ona şirk koştu. Acaba kaç tane? Şöyle biraz düşünelim. Değil gayrimüslim memleketlerde, onlar zaten iman etmemiş. Müslüman memleketlerde, daha doğrusu bulunduğumuz memlekette. Memleketi de bıraktık, bulunduğumuz şehirde, mahallede. Bakalım. Evet, bakınca hemen anlarız. Durumun vehametini anlarız. Allah'ın ayet-i kerimede, o gün, kıyamet günü, herkesin peşinden koştuğu şeyi bulacağı, neyin peşinden koştuğunu anlayacağı günü, neredeyse kendinden bile gizleyeceğim, neden dediğini hemen anlarız. Evet. Allah'ın kendisine nimet verdiği, kullarla beraber olmayı iste, onların yolunu iste, o nimetleri, onların kazandığı nimetleri istedi. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, evet başka bir ayet kelimede Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber eder. Onlar nebilerdir, peygamberlerdir, siddiklerdir. Evet, şahitlerdir, bir de salihlerdir. Onlarla beraber olunca, onların kazandığı nimeti kazanmış olur. Şart neydi? Allah'a ve Resulüne itaat. Allah'a ve Resulüne itaat edebilmek için, Allah'ı bilmek lazım, tanımak lazım. Resulü'nü bilmek lazım, tanımak lazım, hayatını bilmek lazım, her neyi söylemişse onu anlamış olmak lazım. Yoksa nasıl itaat etmiş oluruz, itaat edebiliriz? Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları Allah tarif ediyor. Onlar peygamberler ve peygamberlere tabi olanlardır buyurdu. Onları siret-i hidayet etmişiz ve onlar bizim seçtiklerimizdir dedi. Hallerini bir de beyan ediyor. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar. Rablerine karşı böyle bir aşk, böyle bir muhabbet halindedirler. Böyle bir haşiyet, böyle bir edep halindedirler. Evet, Rahman'ın ayetleri. Çünkü onlar Rablerini Rahman olarak tanımışlar. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, seçtiği kullar, sirat ve müstakim ve gidiyor, yukarı doğru çıkıyor. Bu durumda bizim de bakmamız lazım. Allah bize de nimet vermiş mi, vermemiş mi? Vermiş. Mesela öyle buyurdu. Beni İsrail'i alemlere üstün kıldık. Neyle? Onların işlerinden, onlara bir peygamber gönderip vahimi Tevrat göndererek, Tevrat'ı göndererek Üstün kıl, alemlere. Diğer insanlar, onlardan alıyor onu. Aynı şekilde, bu ümmeti de seçmiş mi? Ümmeti komple seçmiş. Ümmetin içinden bir de özel olarak seçiyor. Ama bu ümmet bütün insanlığa şahit olsun buyurdu. Allah'ın Resulü size şahit örnek olsun. Siz de bütün insanlığa şahit olasınız diye sizi vasat, ortada, dengede bir ümmet kurduk. Evet, seçmiş Allah. Seçmiş ve ikramını yapmıştır. Kur'an ikramını yapmıştır. İnsana bir nimet verdiğimizde yanını döner, yan çizer. Yanını döner, yan çizer demek. ona bir şer dokunduğu zaman da bir de bakıyorsun ki umutsuzluğa kapılmış nimet verdiğimizde şükretmesi gerekmez miydi? şükretmesi gerekirdi ama nimet elinden gidince bir de bakıyorsun ki umutsuzluğa kapılmış bu bir insan tipi insana nimet verdiğimiz zaman Yine yan çizer, yüz çevirir, ona bir şer dokunduğu zaman ise artık o geniş kapsamlı derinlemesine, duaya koyulur. Bir de başka bir insan, hali. Biri umutsuzluğa kapılır, öteki duaya sarılır. Onun için Allah kullarına muamele ederken haline göre muamele ediyor. Ne bir eksik ne bir fazladır. Hazreti İsa için söylüyor. Dolayısıyla bütün peygamberler için söylüyor. O yalnız bir kuldur. Sadece Allah'ın kurudur. Ona nimet vermişiz. Nimet verip onu İsrail okullarına Örnek kılmışız. Allah kimi örnek kılmışsa, Allah ona nimeti vermiştir. Kim insanlara örnek oluyorsa, Allah ona nimetin en büyüğünü vermiş. Çünkü bu nimet, peygamberlere verilen nimettir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir insan bütün dünyayı sadaka olarak verse, başka biri de bir insanın hidayetine vesile olsa, o bütün dünyayı veren, o bir insanın hidayetine vesile olanın kazandığını kazanamaz. Çünkü o peygamberi bir nimettir, buyurdu. Nimet odur ki ebedi olmuş olsun, geçici olmasın. Bu birkaç günlük dünya hayatıyla sınırlıyor olmasın, ebedi olsun. Nimet bu. Allah nimet olarak evet, buna söylüyor. Özellikle size ikram ettiğim nimetimi unutmayın. Onu hatırda tutun, ahdime vefa gösterin. Ben de sizin ahdinize vefa göstereyim. Eğer korkacaksanız benden korkun. Başka bir şeyden korkmayın dedi. <gülüyor> benim ahdimi görefa gösterin demek benim indirdiğim bütün ayetlere iman etmişseniz o zaman benimle ahitleştiniz. Bana söz vermişsiniz ki ben bunların gereğini yapacağım demiştiniz. Sözünüzü yerine getirin. Ben de her neyi size vahedip vaadde bulurmuşsam size olan Bütün vaadimi yerine getiririm, ahdimi yerine getiririm. Ama sen vaadinde durmazsan, Allah'ın kitabına ben iman ettim deyip, kendi kafana göre yaşarsan, ciddiye almazsan, sanki hiç anlamamış gibi yaparsan, bu durumda benden bir şey isteme. Sen ahdine vefa göstermedin, ''Benim ahdim sadece ahdine vefa gösterenleredir.'' Neyi Allah vaat etmiş? Kim iman eder, salih amel işlerse, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, kim yaptığını güzel yaparsa, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirirse, Rabbini dinlerse, Peygamberine tabi olursa, neyi verir? Hem dünya hayatında, hem ahiret hayatında, Ona ikram ederim dedi, onu korurum dedi. Ona cenneti veririm dedi, onun hesabını kolay yaparım dedi. Onun yaptığına zaten en az bire on, bire yüz, yedi yüz hesapsız veririm dedi. Hiç ummadığı yerden onu rızıklandırırım dedi. Her türlü vaade bulunmuş ama neye karşılık? Onun da ahdine vefa göstermesine karşılık. Sen vaadini yerine getir, ben de vaadini yerine getiririm. Ama sen vaadini yerine getirmezsen, benden bir şey bekleme, isteme benden. Böyle bir hakkın yok yani. Sen kul olarak sözünde durmuyorsun, bana mı sözünde dur diyeceksin? Benim sözüm, ahdim, ahdini yerine getirenleredir, sözünü yerine getirenleredir. Gene <gülüyor> İsrailoğullarına söylüyor. Size ikram ettiğim nimetlerimi hatırlayın. Sizi alemlere üstün kılmıştım. Öne almıştım sizi. Allah yolunda, cennet yolunda öndeydiniz, önde yürüyordunuz. Bu nimetimi hatırlayın dedi. Hatırlayıp nankörlük yapmayın. Aynı şey, şu anda Kitap verilen, Kur'an verilen müminler, Müslümanlar için de geçerli midir? Elbette ki. Yoksa Allah bize hikaye anlatmıyor. Onlara neyi söylüyorsam size de onu söylüyorum dedi. Nuh'a, İbrahim'e, İsa'ya, Musa'ya, her neyi vahyetmişsem sana da onu söylüyorum. Allah'ın dini değişmez. Onun için öyle beni İsrail'den örnekler verir. Bir kavim veya bir insan kendindeki nimeti değiştirmedikçe, kendisine nimet olarak verdiğimi değiştirmedikçe asla Allah onu değiştirmez. Yani bir kula ya da bir kavme bir nimet vermiş, Bir topluluğa nimet vermişim. Onlar da o nimetin gereğini yapıyor. Ben de o nimeti onlardan almam. Çünkü gereğini yapıp kazanıyorlar. Onların hali değişmedikçe, şey, diyelim ki gereğini yapmadılar, halleri değişti, Allah da nimetimi değiştiririm dedi. Alır mı Çünkü o nimet ona zarar veriyor. Rahmetinden dolayı yapıyor bunu. Bunları anlarken Rabbimizin muamelesini anlıyoruz. Her bir kula ne gerekir, nasıl gerekirse mutlaka öyle muamelede bulunur. Kuru kuldan daha iyi bilen onu yaratandır. Yaratan yarattığını bilmez mi? Dolayısıyla muameleyi ona göre yapar. Hiç kimse Allah'a neden, niçin dememelidir diyemez. Zaten deme hakkına sahip değildir. Herhangi bir sorun olduğunda mutlaka sorunu kendinde araması gerekir. Nerede yanlış yaptı? Sıra yaşa fiiline gelmiş. Allah diledi, diler. Dilettirir. Aynı şekilde kuru da diler. Dilesin diye yaratmış zaten. Kulun dilemekten başka bir gücü de yoktur. Her neyi diliyorsa o kul ondan ibarettir. Maneviyati ondan ibarettir. Her neyi dilemişse, diliyorsa, istiyorsa, seviyor ki istiyor. Her neyi seviyorsa o, odur. Ondan başka bir şey değildir. Allah'ın kullarına böyle bir şeyi göstermemesi, perdelemesinin mutlaka bir hikmeti, bir muradı vardır. Perdelememiş olsa imtihan kalmaz. Yani mesela böyle birbirimize baktığımızda, her birimizin ne istediğini eğer bilsek imtihan kalmaz. İyi ki bir şey görülmüyor. Hamdolsun ki görülmüyor. Önce alemlerin Rabbi dilemedikçe şey, siz dileyemezsiniz dedi. Kendini biçsiz şey zahmetme dedi. Ben böyle istedim, böyle yaptım, böyle yapıyorum deme dedi bir kere. Önce edepli ol Rabbine karşı dedi. Allah dilemeden Siz dileyemezsiniz. O alemlerin Rabbidir. Bütün alemi, her bir varlığı, en küçüğünden en büyüğüne kadar, bununla beraber kulü, her bir kulü, her bir kulun, her bir organını, her bir zerresini yaratan odur. Her birine, her biri için bir şey dilemiştir Allah. Yani takdirini yapmıştır. O, o takdir üzere, Allah'ın verdiği hüküm üzere çalışır. Sen sadece Dilersin Sen dilersin, ben yaratırım. Ama ben dilemeden de sen dileyemezsin. Allah dileyince neyi diliyor? Kulü her ne için yaratmışsa, onun için onu diliyor. Her ne için yaratmışsa, niçin yaratmış? abdolsun diye, iman etsin diye, mühsin olsun, takva sahibi olsun, kendisine yakın olsun, Allah'a yakın olsun, Allah'a dost olsun, Hazreti insan olsun, yeryüzünde onun halifesi olsun, onu temsil etsin, işi onun adına yapsın, onun isimleriyle, onun yaptığı gibi fiilleriyle yapsın diye. Bunun için yaratmışsa, bu durumda kulu için takdir ettiği, dilediği de odur. Kul da, Ya Allah'ın kendisi için dilediğini diler, ya da ben seni tanımıyorum der, ben takrı diliyorum. Ne diliyorsun? Ben Hazreti İnsan olmak istemiyorum. Ahireti de istemiyorum. Ne istiyorsun? Dünyayı. Mevkuyu, makamı, dünya. Nefsin arzularını, isteklerini istiyorum. Öyle buyurdu zaten. Onlar, peşin olanı istediler. Hemen olanı istediler. Dünyayı istediler. Zaten onlar için dünya hayatında takdir etmiştim, nimetlerini takdir etmiştim zaten. Onlara takdir ettiğimizi zaten vereceğim. İman etse de vereceğim, etmese de. Tercihi, benim tercihim olsa da vereceğim, olmasa da vereceğim zaten. Ama, Ahirette onların gideceği yer cehennemdir. Evet, öyle buyurdu başka bir ayet-i kerimede. Onlar, Rabbim dünyada bana ver derler. Bak Rabbim diyor, Rabbinden istiyor. Biz de onlara takdir ettiğimiz kadar veririz. Sonra onları cehenneme sokarız dedi. Hem de kovulmuş ve kınanmış olarak, rezil rüsvay olarak, Onun için Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver diyen kul değildir diyoruz. Rab Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun diyen kuldur. Nasıl olmamı istiyorsun? Neyi istemememi istiyorsun? En başta söyledi. Neyi istememiz gerektiğini, Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolunu, onlarla beraber olmayı, onların kazandığı nimeti istedi. Tek kelimeyle beni istedi Sen beni iste, ben sana veririm. Sen, yokken ben seni yaratmışım. Ben senin için neyin güzel olduğunu, neyin hayır olduğunu, neden mutlu olacağını, sevineceğini bilmiyor muyum? Senden daha iyi biliyorum. Sen sana düşeni yap. Allah dilemedikçe, alemlerin Rabbi, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. O diler, Neyi dilediğini söyledim. Eğer Allah bizim için böyle dilemeseydi, biz O'nu dileyemezdik. Bu durumda, o dileme esnasında, dilerken her anda bu böyledir. Kulunun gönlüne tecelli ediyor. Senden şunu istiyorum, kul zanneder ki O istiyor O'nu. Hayır, Allah O'nun gönlüne tecelli edip, O'nun gönlünde hayrı istiyor, rahmeti istiyor, güzelliği istiyor. O Allah'tan, bir de şeytan karşısında durup, gönlüne ve söze verip, o da bir şeyleri istiyor. Ya Rabbini dinler, ya şeytanı dinler, ikisinden biridir. Hep söylüyorum, bunun doğru anlaşılması gerekir. Bazen bakıyorsun, özellikle dışarıdaki kardeşlerimiz öyle, İki saat boyunca konuşuyoruz. Sonra bakıyorsun bir soru geldi. İşte abdest alırken şöyle şöyle oldu. Acaba olur mu? Ya da işte şurada şöyle bir hata yaptım. Bu af olur mu? Anlatırken şirki anlatıyor, imanı anlatıyor. İmanın katlılığı şirktir küfürdür, nifaktır, münafıklıktır, fasıklıktır, mücrimliktir. Günahı anlatmıyorum, yanlışı anlatmıyorum. O beşer, yanlış yapar, hata işler, çamura düşer. Ama altın çamura düşmekle değerini kaybetmez. Mesela onun altın olmasıdır, teneke olmamasıdır. insanın Hazreti insan olmaya çalışırken, iman ederken, Allah'a kul olup abdolumaya çalışırken o manevi kıymeti alır. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi insanlar madenler gibidir. Kimi bakır gibi, kimi teneke gibi, kimi altın gibi, kimi gömüş gibi, kimi mücevher gibidir. Bu onların imanından dolayıdır. Bu durumda İnsanlara baktığımızda, zahiri olarak hepsi insan gibi görünür. Ama kimi mücevher gibidir, kimi altın gibidir, kimi bakır gibidir, kimi gümüş gibidir, kimi de teneke, pastik teneke gibidir. Neden dolayı? İmanından dolayıdır bu. Allah katında bu böyledir. Resulü katında bu böyledir. Evet, onun için en az altın olmaya davet ediyoruz. Veli altın korumundadır. Evet, eğer Allah dileyecek olsa, sizi giderir, sizi yok eder, sizin yerinize yepyeni bir halk getirir, başka bir halk getirir, sizi yok eder. Size ihtiyacı yok yani, böyle zannetmeyin. Yani bu kadar ısrarla hadi kulum gel diye davet ediyorsam, ihtiyacım olduğu için değildir. Gerekirse hepinizi yok ederim, yerinize yeni bir kavim getirir. Hatta yeni bir tür getirir. Başka bir tür. Kul olacak bir tür getiririm yani. Allah dilerse bunu böyle yapar. Eğer imkan veriyorsa, bunu değerlendir diyor bak. Aynı zamanda, Nasıl ki bahar geldiğinde sonbaharda kışın o yemyeşil olan şeyler bir de bakıyorsun ki hepsi kupkuru oldu. Allah dilerse öyle yapar yani. Onu da o yapıyor. Allah size... Gökten yağmuru indiriyor, su içiyorsunuz, tatlı su. Eğer dileseydik, onun tuzlu yapardı. Yani neyi dilerse öyle yapar. Niye bunları söylüyor? Bak diyor, senin için yapıyorum bunları, senin için onun tatlı yapmışım. O, Allah'a itiraz eden, Peygamberine itiraz eden, ayetlerine itiraz edenlere eğer dilesek gökten onların üzerine bir mucize indiririz. Hepsinin boynu bükülür. Hepsi Rabbine teslim olur. iman eder. Ama öyle dilemiyoruz. İrade vermişim. kulumun beni tercih etmesini istiyorum. Çok önemli bir şey. Söylemiştim Söylemiştimdir. Yani birini sevdiğimizde Mesele, onunla evlenmek deyildir. Mesele, o sevginin karşılıklı olmasıydır. Eğer böyleyse, evet, o uygundur, evliliğe uygundur. Ama görüyoruz mesela bazen böyle. Karşıdaki onu istemiyor, bakarsın onun peşinden, ile de böyle olsun. Bu yüzsüzlüktür yani, yüzsüzlük. O seni kabul etmiyorsa, yeni senin onun peşinden ile de benimle evlendirsen bu yüzsüzlük olur. Ya da sevgiye layık olmamış ile de beni sev. Layık değilsin. ben sevgi olmaz yani, böyle bir istek olmaz. Yani Allah'a beni sev. Allah zaten seni seviyor, sen o sevgiyi kaybediyorsun. Evet, Allah dilerse, mucize indirir, hepsi iman eder. Ama Allah'ın dilemesi öyle değil. İmanı ortaya koymuş, küfrü belirtmiş, dileyen dedi. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen nankörlük yapsın. Dileyen kafir olsun. Böyle diyor. Kulunun dilemesini diliyor. Dilemesini seviyor. Sevmesini seviyor. Yoksa melekler zaten aşkla, muhabbetle hepsi Rabbini hamd ile tesbih ediyor ve hepsi itaat halinde, kulluk halindedir zaten. Ama insandan istediği kendi iradesiyle Rabbini sevmesi, iman etmesi, abdolması, tercih etmesidir. Kim o dünya hayatını, çar çabuk olanı, geçici dünya hayatını arzu ederse, onu isterse, orada onlara takdir ettiğimiz, dilediğimiz kadar veririz. Sonra ona cehennemi yurt kılarız. Ona kınanmış ve kovurmuş olarak gider, girer. Biri dünyayı istedim, işi bitti. Dünyayı istiyorum, cenneti de istiyorum, diyor yani. Ama tercihi, onun iradesi, dünyayı isteme yönündedir. Böyle oldu mu, Akreti kaybetti. Onun için, kim, kim, ahireti dünyadan daha çok sevmezse ahirete iman etmemiş diyoruz. Elbette ki Allah'ın vahyine göre söylüyoruz. Allah'a göre söylüyoruz. Yoksa dünyayı kazanırken bak işte namazımızı da kılıyoruz, oruç da tutuyoruz, herhalde cennete gideriz deyip kendimizi kandırmıyoruz. Böyle bir şey yok. Aynı zamanda öyle buyurmuştu. Allah müminlerden, cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Dünyasını da almış, canını da almış üstüne. Ondan sonra cenneti vermiş. Yoksa, Allah s.a. diyor, O'dur. Cennet pahalı, ebedi çünkü. Orada Allah'ın cemali var. Cemalullah var orada. Yoksa öyle, iki sefer başını yere koyup kaldırmakla, zaten namaz kılarken de kim bilir nerelerde dolaşıyor, bunu karşılığında cenneti istiyor. Allah'ın takdiriyle ne kötü hüküm veriyorlar. Sizi en iyi Rabbiniz bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Buna birebir hitap Resulullah Biz seni onların üzerine vekil olarak göndermedik. Sen onların vekili değilsin. Sen Allah'ın vahyini tebliğ et. Bu davete icabet edip etmemek onların kendi iradesiyledir. Bununla beraber sen onların vekili değilsin. Dilersen rahmet eder, bilirse azap eder. Ne demek? Yani böyle keyfi bir muamele mi yapıyor? Haşa! Rabbiniz bilir dedi, sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Kime nasıl bir muamelede bulunuyorsa, o ona rahmet gibi de, rahmet olarak da gelse, azap gibi de gelse, o ne yaptığını biliyor. Mutlaka azabının içinde rahmeti vardır, arkasında rahmeti vardır, Evet, onu rahmete davet ediyor. Yani kendine zulmeden, birine zulmedene rahmet edersek doğru olur mu? Olmaz. Çünkü o zulme devam eder, ters tarafa gitmeye devam eder. Ona azap gerekir. Allah biliyor kime ne yapacağını, nasıl muamelede bulunacağını biliyor. Kimin nasıl kazanacağını biliyor. Kim nasıl kazanacaksa ona muameleyi öyle yapar. Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar karanlık içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah kimi dilerse onu şaşırtıp saptırır. Allah dilemiş zaten. Nasıl dilemiş? Vahyi indirip dilemiş. Benim ben şöyle diliyorum. Sen bunu böyle yaparsan Kazanırsın, böyle yaparsan kaybedersin. Buna beraber muameleyi sözüme göre, vahyime göre yaparım. Adetim hiç kimse için değişmez. Yani şöyle yaparsan rahmet ederim dedimse, rahmettir. Yok, böyle yaparsan azaptır dedimse, sözüm değişmez. Ama Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler, onu yalan sayanlar kabul ediyor. Bu Allah'ın ayetidir, Allah doğru söylemiş. Ama gereğini yapmıyor. Yalan saymak bu. Evet, onlar karanlıklar içinde evet, hem sağır hem dilsizdirler. hakı hakikati ikrar edemiyor çünkü işitmemiş. Ne işitiyor ne de söyleyebiliyor. Başka şeyler söylüyor. Evet, böyle yapanları Allah delalete bırakır. Kimi dilerse, kim de Rabbinin ayetlerini dinler, iman ederse, onu da silat-ı müstakim üzere kılar. Rabbin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Eğer dilerse, nasıl ki sizi başka bir kavmin soyundan getirdiyse, Sizi yok eder, sizin yerinize başka bir soydan yerinize başka seni getirir. Dilerse ama öyle dilemiyor yalnız. Burada neyi öğretiyor? Kendini vazgeçilmez zannetmeyiz. Kendini böyle görme. İnsan bunu bilmelidir. Bunu anlamalıdır eğer dilersek, onları yerin dibine geçirebiliriz. Bir sallar yerin dibine geçirir. Ya da gökten üzerlerine parçalar düşürüp, yine yerin dibine geçiririz. Muhakkak ki bunda, gönlüyle Allah'a yönelen her bir kul için ayetler vardır. Dilerse diyor, ama öyle dilemiyor, ele yapmıyorum diyor yalnız. Kendini tanıtıyor. Yoksa onlar, Resulullah Efendimiz için buyuruyor, Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Yani Allah sana ayetleri indirmemiş, o kendini kendine mi uyduruyor diyorlar.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 Allah adına konuşanların çok dikkatli olması gerekiyor. Eğer dilersek gemide denizde yüzen gemileri o taşıyan rüzgarı durdururuz. Orada suyun üzerinde kala kaldırlar. Mutlaka bunda şükreden her kimse için ayetler var. Ayetler, iman etmemiz gereken Allah'ın isimlerinin, fiillerinin tecellisidir. Sıra tesviye etti, düzenledi, kemale erdi, eşitledi, sevva fiiline gelmiş. Sizi O yarattı, bir de Düzene koydu, suretlendirdi, eşitledi, dengeledi sizi. ''Ellezi <gülüyor> haleke Yarattı, sadece yaratmamış, bir de düzenlemiş oluyor, özel olarak düzenlemiş. kasını, gözünü, yüzünü, elini, ayağını düzenlemiş. Bunu o yapıyor, sadece bu insan için mi geçerli? Hayır, bütün varlık, bütün mahlukat böyledir. Hepsini öylesine ne yapmıştır? Suretlendirmiş, şekillendirmiştir, şekil vermiştir. Şeklini dengede yapmıştır. Ve bu aynı zamanda dengede demek. Orta, ortada dengede, ne eksik ne de fazla. Allah insanı bir alakadan yarattı, sonra onu düzenledi, ona şekil verdi, biçim verdi. İnsanı yaratıp şekil verdiğimde, sonra ona ruhundan nefret ettiğimde meleklere ona secde edin dedi. Allah insanı yaratıp düzenledi, ona şekil verdi, biçim verdi, sonra ona ruhundan nefetti. Hey evet. tabii insana yapıyor, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaptı. Ne kadar da az şükrediyorsunuz dedi. Hem yaratmışım, düzenlenmişim ruhumdan nefretmişim, size göz vermiş, kulak vermiş, gönül vermişim, buna karşılık şükretmeniz gerekmez mi? Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yerde olanların hepsini, tümünü sizin için yaratan O'dur. Hizmetinize veren O'dur. Sonra, sonra, Göğü de yedi kat olarak düzenleyen O'dur. O, her şeyi her şeyle bilendir. Kuruna kendini tanıtıyor. Onunla ne kadar ilgili olduğunu, alakalı olduğunu, yeri onun için yarattığını, onu yarattığını, göz yarattığını, kulak yarattığını... Gönül yarattığını, ben diyor sana yakın ben seninleyim senden bir şey istiyorum yalnız ruhundan nefretmiş, göz vermiş kulak vermiş gönül vermiş gönündeki muhabbeti istiyor İman, ekrise filmine sıra gelmiş çıkardı Allah çıkarır Allah yer yüzünden yem yeşil yeşillikler çıkarır. Allah gökyüzünden, Allah'ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? Biz onunla o gökten indirdiğimiz suyla renkleri değişik olan meyveler çıkardık. Dağlardan beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar bulduk. Her otu ben yeşertiyorum, meyveyi sizin için ben çıkarıyorum. Her ne varsa, hepsini ben yapıyorum diyor. Sizin için yeryüzünü bir beşik kalmış. Onda sizin için yollar döşemiş. Bir de gökten su indirmiş. Bununla beraber her bitkiden çiftler çıkardık dedi. Çift çift. Hem erkek hem dişi. Hiç kimse bunu bilmezken Allah onu beyan ediyor. Her şeyin çift olduğunu beyan ediyor. Bitkilerin de çift olduğunu. Yani hep her şeyin erkek ve dişisi olduğunu beyan ediyor. Söylemiştim. Taşlar da öyledir. Diğer bakırın taşlarını bilir herkes. Erkeği var, dişisi var. Her şey çift. Taş bile çifttir yani. Sizi topraktan yarattık. Sonra sizi ona geri vereceğiz. Sonra bir daha sizi ondan çıkaracağız. Biz her insanın amelini boynuna astık, boynuna doladık. Yani herkesin yaptığı işi kendi boynundadır. Günahı kendi boynunda yani tabiri ise Ameli boynundadır ve üzerindedir. Onun için herkes amelini, imanını üzerinde taşır diyoruz. Kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne koyacak bir kitap yaparız onu. Kitabı onun üzerinden alıyor. Yani kopyasını üzerinden alıyor. Alıp kitap olarak önüne koyuyor. O kitap onun kazandıklarının kopyasıdır. O zaman herkes amelini biliyor. O zaman herkes hesabını da biliyor. Neye göre? Kendine göre değil. Allah'ın kitabına göre biliyor, Resulüne göre biliyor. Ölçüyor çünkü o gün... Herkesin kitabını eline verdiği zaman bir de kitabımız konur dedi. Herkesin kitabı Allah'ın kitabıyla karşılaştırılır. Bizim kitabımız hakkı söyler dedi. Kimin kitabında ne varsa o kitapla Kur'an ile karşı karşıya getirilir. Uyduysa tamam, uymadıysa kaybetti. Evet. Allah bir de iyilerin kitabı eli dedi. Eliyunda. Kötülerin kitabı sicilindedir dedi. Sana soruyor. Eliyi nedir? Eliyun nedir biliyor musun? İyilerin kitabının olduğu yerdir. Onları mukarrabun görür dedi. Herhalde mukarrabun diğer orada kitabı kontrol eder manasına gelmiyor mu? Orada görebilir o ayrı. Söylemek istediği bir şey vardır. Herkesin kitabı üzerindeyse bu durumda kimin kitabı ilgindedir, kimin sicindedir onu da bilmesi lazım. Kim biliyor? Allah mukarrabun dedi. Allah'a yakın olanlar böyle bakınca herkesi kitap gibi okur. Şev olarak değil, yani onun yanlışını, eksliğini biliyor manasında değil. Allah'a ne kadar yakın, ne kadar uzaktır? Ne kadar imani var, ne kadar takvası var, ne kadar müsindir. Cennete ne kadar yakındır? Allah'a ne kadar yakındır? Şeytana ne kadar yakın, cehenneme ne kadar yakındır? Görür mü? Vallahi görüyor, billahi görüyor. Görüyor. Allah gösteriyor ona. Yoksa nasıl konuşturuyor öyle? De ki onlara, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Kulaklara, gözlere sahip olan, malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? İşleri evirip çeviren kimdir? Herkes bu, bu soruya karşılık Allah diyecek. Müşrikler dahil, özellikle müşrikler için söylüyoruz zaten. Herkes Allah diyecek. O zaman onlara söyle. Peki siz Allah'a karşı takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a karşı sorumluluğunuzu yapmayacak mısınız? Yerine getirmeyecek misiniz? ''Sen benim Rabbimsin, ben de senin kururum.'' değil mi? Allah sizin gizlediklerinizi de mutlaka açığa çıkaracaktır. Görmüyor musun? Allah gökyüzünden suyu indirir. O'nun yerin içindeki kaynaklara yürütür, geçirir. Suyu eğer Allah yer altında depolanmasa Yer suyunu çekse, su diye bir şey kalmaz. Allah onu depoluyor. Evet. Yerin içindeki kaynaklara yürütüp, oraya geçiriyor. Sonra o suyu yerden, yer yüzüne çıkarıp, onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarır. Sonra o ekinler kurumaya başlar. Onu sararmış olarak görürsün. Sonra da onu kurumuş kırıntılar yapıyor. Muhakkak ki bunda temiz akıl sahipleri, gönül sahipleri için, gönlüyle bakanlar için bunda ders vardır, ibret vardır. Mutlaka bir şeyi, bir zikir dedi. Ona bir şey hatırlatması gerekir. Neyi hatırlatması gerekir? İnsan da böyledir. Topraktan yarattı, sonra oraya gönderir, sonra bir daha oradan çıkarır. Allah bir kavmi helak edeceği zaman orada müminlerden kim varsa onu çıkarır dedi. Yani Rabbine asi olmuş olanlarla müminleri bir tutmaz, aynı yerde onlara azap etmez. Onları oradan çıkarır. Ondan sonra azabını, gazabını indirir. Allah sizi annelerinizin karnında siz hiçbir şey bilmezken sizi çıkardığında size şükredersiniz diye kulaklar, gözler, gönüller verdi. Neden şükredersiniz diye? Yani gözünüze, kulağınıza, gönlünüze Şükretmeyecek misiniz? Bunlar şükrün Allah'a teşekkür et diyor. Yani sen bunu nereden getirdin? Allah denizleri, ırmakları sizin emrinizde verendir buyurdu. O ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır, ölümünden sonra da yeri diriltir, işte siz de böyle çıkarılacaksınız yerden. Nasıl ki yeryüzü kuruyor, Ölmüş oluyor. Allah rahmeti indirip tekrar yeşertiyorsa sizi de topraktan yaratmış. Yine toprağa gönderir. Nasıl ki yeryüzünü yeşertiyorsa sizi de öyle çıkarırız. Diye. Kalk der. Hepimiz kendimizi ayakta buluruz. Allah sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü de bir tavan, bir bina kıldı. Gökten yakburi indirerek bunu da sizin için Her çeşit üründen rızık olarak çıkardığı onları. Öyleyse bütün bunları bile bile Allah'a şirk koşmayın. Ben yapıyorum bir şey demeyin. Neden Allah ısrarla bu kadar gökten yağmur indiriyoruz diyor. Görüyoruz. Allah bir memlekette yağmur indirmeyince orası açlıktan kırılıyor. Afrika öyle. Yağmur yağmayınca öyle olur. Oraya su taşıyamazsın. Taşıma suyla olmaz bu işler. Allah gökten rahmeti indirmedi mi bütün memleket aç kalır. Herhalde bilgisayar yiyecek harımız yok. Teknoloji doyurmaz. Teknik gelişmiş demekle olmaz. Geçmişte ne yapıyorlardı? Buruta yağmur bombası atalım, belki yağmur yağı. Yağmur bombasıyla olacak şeylerdir bunlar. Allah hepsini ben yapıyorum diyor. Yani siz bunu görüp şükretmeyecek misiniz diyor. Bütün bunlara karşılık nasıl Allah'a şir koşarsınız? Allah iman edenlerin velisidir. Müminlerin velisidir. Bununla beraber elbette ki iman edenlere yardım eder. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Allah öğretir onlara doğru yolu gösterir. Karanlıkta kaybolmasına müsaade etmez. Mümin o çünkü iman etmiş. Rabbini seviyor yani. Allah onu karanlıkta bırakmaz. Ne zaman karanlığa düşse Allah hemen onu nura çıkarır, aydınlığa çıkarır. Küfreden, nankör olanların, Rablerine karşı nankör olanların velileri de tagut. Yani Allah'tan başka her şey. Onlar da onları nurdan karanlıklara çağırır, çıkarır, davet eder. Ona uydun mu, Allah'tan başkasına uydun mu, karanlığa gömülürsün. Aydınlıkta olsan da nurun içinden çıkar, karanlığa gömülürsün. İşte onlar ateş ehlidirler. Hem de orada ebedi olarak kalırlar. Yani nurun içinden... Çıkıp karanlığı tercih ettiyse, şeytanın peşine verdiyse ya da Allah'tan başka birilerinin peşine verip gittiyse ateşe odun olur, hem de orada ebedi kaldırlar. Durumun ciddiyetini ve vehametini söylüyor Allah. Allah kıyamete kadar her bir kurunun, her bir memleketteki topluluğun, cemaatin, kavmin, ümmetin ne yapacağını biliyor. Vahyini ona göre indirmiş. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi, güzel olanından, temiz olanından verin. Yerden, sizin için bitirdiklerimizden de verin ve infak edin. Kendinizin gözünüzü yumadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Yani verirken öyle şeyler verin ki Allah yolunda böyle gözünü kapatıp arabileceğin şeyler olsun. Kesin güzel olsun. En güzeli olsun. Gözünü kapatıp arabileceğin şeyler olsun. Öyle bu fazla kaldığı bunu vereyim, elbisem eskidiği vereyim böyle değil. En güzelini. Bilin ki muhakkak Allah hiçbir şeye mühtaç değildir. Hamde layık olan O'dur. Sen O'nu Allah'a veriyorsun. Veriyorsan en güzelinden vereceksin. Allah O'dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmıştır. Sizler rahmet etmiştir. Bununla beraber melekleri de sizin için dua eder, istiğfar ederler. O, Müminlere karşı rahîm olandır. Rahmetiyle muamele edendir. O müminleri sevince, rahmet edince, evet, melekleri de aynı şekilde ne yapar? Müminlere dua eder. Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetleri indiren odur. Möglich Allah size karşı Rauf ve pe yoksa și străuști hastalık olanlar onların kalbindeki hastalığı aginom Allah'ın açığa că lesec să alammăr susur sinkă darul Bir de insanın, kendimizin, Allah'a ne kadar yakın olduğunu, Allah'ın bizi ne kadar ciddiye aldığını anlarız. Yani hem yaratsın, hem de ona vahyini gönderip, bak senin için şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle yaptım, böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, sen de şöyle yap, sen de böyle yap, yani... Bir, tabi bu kıyas kabul etmez bir ananın bir babanın kendi çocuğunu büyütürken ona nasıl muamelede bulunuyorsa ana baba sıradan ana baba değil anasın böyle rauf ve rahim Resulullah Efendimiz gibi nasıl büyütüyorsa öyle o yaratan alemlerin Rabbi onun için en güzelini bilen En hayırlisini bile, Allah'ın bir kelimesi bile Yere düşmemelidir, onun yeri gönlümüz çünkü. Onu gönlümüze almamız gerekir, yere düşmesine müsaade etmememiz lazım Allah'ın ayetleri okunurken, gönlümüze düşmeyen, inmeyen Her kelime yere düşmüştür Gönlümüze düşmesine müsaade etmeyince, ilmesine girmesine müsaade etmeyince o yere düştü. Onu yerde bıraktı. Gereğini yapıp yapmamak ayrı şey. Ama yere düşmesine müsaade etmemek lazım. İşittik ve itaat ettik. İşittik ve iman ettik. İşittik ve teslim olduk dememiz lazım gereğini de yapacağım ya Rabbi gücümün yettiği kadar elimden geldiği kadarıyla yapacağım ya Rabbi dememiz gerekir böyle yapınca ne olur Allah bizi karanlıklardan nura çıkarmış olur vahyini indirmekle öyle buyurdu bizi nura garp eder imana garp eder aşka muhabbete garp eder bütün şiddetiyle Kur'un, seni seviyorum. Hitabını gönlümüzde tadarız ve yaşarız. Rabbimizden emin oluruz. İman, emin olmaktır zaten. Ondan emin oluruz. Çünkü, eğer onu gönlümüzde almazsak, onun yerine başka şeyler almışız. Kur'an'ın yeri, gönüldür. Vahyin yeri, Allah'ın kelami. Allah'ın sözünü gönlüne alman gerekiyor. Eğer sen Rabbinin sözünü sevmiyorsan, Rabbini sevmiyorsun. Ne kadar Rabbini seviyorsan, sözünü o kadar seversin. İmanın ölçüsüdür bu. Onu öğrenince, Rabbini anlamış, tanımış oluyorsun. Nasıl muamelede bulunuyor, senden ne istiyor? Her yaptığına karşılık, senin ne yapman gerekir, onu anlamış oluyorsun. Evet, ne istiyor bizden? Kısaca herkes bunu biliyor aslında. Bizden gönlümüzü istiyor. Bizden bizi istiyor. Gönlümüzdeki sevgiyi istiyor. Aşkı, muhabbeti istiyor. Bizi istiyor. Başka bir şey değil. Her neyi emretmişse, her neyi yap demişse, her neyi yapma demişse, Mutlaka O bize, O'nun sevgisini kazandırır. imani kazandırır. Allah'a teslimiyet, haşyet, edebi kazandırır. Ama gerçekten zor şeymiş. İnsandan daha karmaşık bir varlık yoktur. Onda olmayan bir şey yoktur. Yer var, gök var, melekler var. Melekut alemi var, arș var, kürsi var. Bütün hayvanlar mevcut içinde bile, lohang gibi gibi, çeşit çeşit. Nasıl bir şeydir bu böyle? Onun için bakınca çok farklı şeyler görür insan. İnsan'a bakınca, ayet gibi oku okuyunca, bundan ne var deyince. Bir bakıyorsun, biri arşta duruyor, bir bakıyorsun, biri esfer-i en aşağıda durmuş. O da insan, bu da insan. Aynı özelliklere sahip. Yani bunu buraya taşıyan nedir, onu oraya taşıyan nedir? Nedir? Allah. Allah'ın vahhi, aşkı, muhabbeti, Allah'ı sevmesi. Öteki nefsini sevmiş. Ama dışarıda bir şey görülmüyor. Evet. Allah ile beraber olabilmek için Allah'ın efarini bilmek lazım. Efalini ayet olarak okumamız gerekir. Göğe baktığımızda, yere baktığımızda, yağmura baktığımızda, suya baktığımızda, ırmağa baktığımızda, hayvanlara baktığımızda, yeşiliğe, ota baktığımızda, ağaca baktığımızda evet okumamız gerekir. Allah bunu böyle söyledi. Bunu ben sizin için yaptım dedi ona bakışın öyle olmalıdır. Evet. Sıra daha efale karşılık bizim ne yapmamız gerekir? Daha ona gelmemiş. Hiçbiri arada bir, birkaç kelime söylüyorum. sıra ona da gelecek. Sıra daha gerçek aşka muhabbeti de gelmemiş. Daha başındayız daha yeni şey yapıyoruz. Giriş yapıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra artık anlaşılınca inşallah farklı şekilde hem ef'alın kuldaki tecellisini hem onun o bütün ef'alın açıdan nasıl tecelli ettiğini bununla beraber kul o fiillerle kendine mahlukata muamele ederken Neye sebep olduğunu nasıl bir aşka, nasıl bir imana, Allah'a yakınlığa sebep olduğunu şahit olacağız inşallah. Hamdolsun. Diyarbakır, Üveyd'e de olsun. Allah hepinizden razı olsun.